Mukaddeme Ateşin dumana olan delaleti gibi müessirden esere yapılan istidlale bürhanı ı limmi denildiği gibi dumanın ateşi olan delaleti gibi eserden müessire olan istidlale de bürhanı ı inni denir. Bürhanı ı inni şüphelerden daha salimdir. Bu ayetin saninin vücud-u vahdetine işaret eden delillerinden biri de inayet delilidir. Bu delil Kainatı ve kainatın eczasını ve envaını ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibarettir. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydelerin, menfaatlerin menşe'i bu nizamdır. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayatı ı Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor ve bu nizamın tecellisine mazhardır. Binen bütün mesalihin, febaidin ve menafiin mercii olan ve kainata hayat veren bir nizam, elbette ve elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi, o nazımın kasu hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini nefyeder. Ey insan, eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikrai tam ile yani umumî bir araştırma ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen insanların telahukü efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası duyguları hükmünde olan funun ile kâinata bak ve sayfelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Evet kâinatın her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Fen ise kavaid külliyeden ibarettir. Kaidenin külliyeti ise, nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder. Zira nizamı olmayanın külliyeti olamaz. Mesela, her alimin başında beyaz bir imame var. Külliyetle söylenilen şu hüküm, ulema nev'inde intizamın bulunmasına bakar. Öyleyse, umumi bir teftiş neticesinde, fünun-u kevniyeden her birisi, Kaidelerinin külliyetiyle kainatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir ve her bir fen nurlu bir bürhan olup mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydeleri göstermekle saniin kastu hikmetini ilan ediyorlar. Adeta vehim şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer necm-i sâkıptır. Yani batıl vehimleri delip yakan birer yıldızdırlar. Ey arkadaş, o nizamı bulmak için umum kainatı araştırmaktansa şu misale dikkat et. matlubun hasıl olur. Göz ile görünmeyen bir mikrop, bir hayvancık küçüklüğü ile beraber pek ince ve garip bir makine-i ilahiyeyi havidir. O makine mümkünattan olduğundan vücut ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. O makinenin bir illetten vücuda geldiği zaruridir. O illet ise esbabı tabiîye değildir. Çünkü o makinedeki ince nizam bir ilim ve şuurun eseridir. Esbabı tabiîye ise ilimsiz, şuursuz, camit şeylerdir. Akılları hayrette bırakan o ince makinenin esbabı tabiyyeden neşet ettiğini iddia eden adam esbabın her bir zerresine Eflatun'un şuurunu Kalinos'un hikmetini ita etmekle beraber, o zerrat arasında bir muhaberenin de mevcut olmasını itikat etmelidir. Bu ise öyle bir safsata ve öyle bir hurafedir ki, meşhur sofesta'iyi bile utandırıyor. Ma'haza, esbab-ı maddiyede esas iddiaz edilen kuvve-i cazibe ile kuvve-i inkısama kabiliyeti olmayan bir cüzde birlikte içtimaları iltizam edilmiştir. Halbuki bunlar birbirlerine zıt olduklarından içtimaları caiz değildir. Fakat cazibe ve dafiâ kanunlarından maksat adâtullah ile tabir edilen kavânîn-i ilâhiye ise ve tabiatla tesmiye edilen şeriat-ı ise caizdir. Lakin kanunluktan tabiata, vücûdu zihnîden vücûdu hariciye, umuru itibâriyeden umuru hakikiyeye alet olmaktan müessir olmaya çıkmamak şartıyla makbuldür. Aksi takdirde caiz değildir. Ey arkadaş, misal olarak gösterdiğim o küçük hırudebini hayvancığın, yani mikrobun büyük fabrikasındaki nizam ve intizamı aklın ile gördüğün takdirde başını kaldır, kainata bak. Emin ol ki kainatın vuzuh ve zuhuru nispetinde o yüksek nizamı Kainatın sayfelerinde pek zahir ve okunaklı bir şekilde görüp okuyacaksın. Ey arkadaş, Kainatın sayfelerinde delilül inaye ile anılan nizama ait ayetleri okuyamadıysan, sıfatı kelamdan gelen Kur'an azimushşah'nın ayetlerine bak ki, insanları tefekküre davet eden bütün ayetleri şu delilül inayeyi tavsiye ediyorlar. Ve nimetleri ve faydeleri sayan ayetler dahi. Delilül İnaye denilen o yüksek nizamın semerelerinden bahsediyorlar. Ez cümle bahsinde bulunduğumuz şu ayet. Ellezî ce'ale lekumü'l-ardı firâşan ve's-semâe binâen ve enzele mine's-semâi mâen fe'ahraca bihi mine's-semerâti lekum. Cümleleriyle o nizamın faydelerini ve nimetlerini koparıp insanlara veriyorlar. Delil-i Mezkür ayetin saniin vücud-u vahdetine işaret eden delillerinden biri de "Allazi halakakum valladine min qablikum" cümlesiyle işaret ettiği delili ihtiraidir. Delili ihtirainin hülasası şöyle izah edilebilir. Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına haz olmak üzere her ferde ve her nev'e has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel ciğyetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nev yoktur. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine çıkmamışlardır. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. Ve alemde görünen şu tegayür ve tebeddül ile bir kısım eşyanın hudusu, yani yeni vücuda geldiği de göz ile görünüyor. Bir kısmının da hudusu zarureti akliye ile sabittir. Demek hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine gidilemez. Ve keza ilmul hayvanat ve ilmun nebatatta ispat edildiği gibi envaın sayısı binden .000 ziyadedir. Bu neviler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Bu evvel babaların ve Ademlerin dairei vücutta olmayıp ancak mümkinattan olduklarına nazaran halvası vasıtasız kudreti ilahiyeden vücuda geldikleri zaruridir. Çünkü bu nevilerin teselsülü yani sonsuz uzanıp gitmeleri batıldır. Ve bazı nevilerin başka nevilerden husule gelmeleri tevehümü de batıldır. Çünkü iki nevden doğan nev, alelekser ya akimdir veya nesli inkıta uğrar. Tenasül ile bir silsilenin başı olamaz. Hülasa, beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebdeyi, en başta bir babada kesildiği gibi, en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir. Evet, şuursuz, ihtiyarsız, camit, basit olan esbabı tabiyyenin, bütün akılları hayrette bırakan o enva silsilelerinin icadına kabiliyeti olduğu daire-i hariçtir. Ve keza kudret mucizelerinden birer nakş-ı ve birer sanatı acip taşıyan o envaın ihtiva ettikleri efradın da ihtira ve yaratılışlarını o esbaba isnat etmek yalnız bir muhalin değil muhalâtın en hurafesidir. aleyh, o silsileleri teşkil eden envâ ile efrat, hudus ve imkân lisaniyle hâlıklarının vücub-u vücuduna kat'î bir şehadetle şehadet ediyorlar. Bütün silsilelerin, hâlıkın vücub vücuduna kat'î şehadetleri göz önünde olduğu hâlde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zâhip olmakla, Dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? Cevap: Kast ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Mesela bir bayram akşamı gökte ay ve hilali arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat gökteki hilali görmek için bütün kasıt ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip hilali araştırmakla meşgul iken Gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl nasılsa gözüne ilişir, o zat derhal hilali gördüm der. İşte bu gördüğüm aydır diye hükmeder. İşte sati ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan kastı ve dikkatiyle daima hak ve hakikatı ararken Bazen sathi ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar, o batıl da ihtiyarsız, talepsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çerna açar alırsaklar yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki şu garip nakışları ve acip sanat eserlerini esbabı camideye isnat etmek mecburiyetiyle o dalaletlere düşmüşlerdir. Hüseyin-i Cisri'nin dediği gibi, asar medeniyetle müzeyen ve bütün zinetlere müstemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o zineti, o esasatı tesadüfe ve tabiata isnat etmeye mecbur olmuştur. Kezâlik. Nizam-ı alemdeki bütün hikmetlerin, faydelerin tam bir ihtiyara ve şamil bir ilme ve kamil bir kudrete yaptıkları şahadetten gaflet eden gafiller, sathi nazarlarınca tesiri hakikiyi esbabu cemideye vermeye mecbur kalmışlardır. Ey arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın pek ince asar-ı sanatından ve pek yüksek bir kudretinden sarfı nazar ederek yalnız tabiat denilen şu asar ve esbaptan en zahir olan inikas ve irtisam keyfiyetine bak. Mesela bir aynayı semaya karşı tuttuğun zaman semai irtifaiyle, nakışlarıyla, yıldızlarıyla celbedip aynada inikas ve irtisam ettiren illet-i müessirenin aynanın yüzündeki hasiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Haşa. Veya hut hakikatte bir emri vehmidan ibaret olan cazibeyi umumiyenin Arz ile yıldızları şu boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessire olarak telakki ve kabul edebilir misin? Haşa, bunlar ancak şart ve sebep olabilirler, illet-i müessire olamazlar. Hülasa, insan sathi ve gayri kastiği bir nazarla batıl ve muhal bir şeye baktığı zaman hakiki illetini bulamadığı takdirde çerna açar sıhatına veya inkârına kāil olmakla kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat, talip ve müşteri sıfatıyla kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa, onların, hikemiyat dedikleri o batıl meselelerden hiçbirisini de kabul etmez. Ancak, bütün siyasilerin hikmetini ve hükemanın akıllarını zerrelerde farz etmekle, eblehane kabul eder. Sual Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki, kendilerini onlarla iknaa çalışıyorlar? Cevap Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tabi değildir. Tabi ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut, nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden efali i bir nizam ve bir intizam altına alıp, tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik, tabiat denilen şey de alem-i şehadetin uzuvlarından ve edzalarından sudur eden ef'al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden ilahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi tabiat dahi itibari bir emir olup hilkatte yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir amma tabiatın bir mevcudu harici olduğunu te etmek bir fırka askerin idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme benzer binaen aleyh vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam sathi ve tebai bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcudu harici olduğuna ihtimal verebilir. Hülasa tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtriyesidir. Nevamıs ise onun meseleleridir, kuva dahi o meselelerin hükümleridir. Tevhide geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim saniin vahdetine dair delillerden hiçbir şey terk etmemiştir. Bilhassa arz ve semada Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydiler, şu görünen intizam fesada uğrardı. Manasında olan لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَةَ tazammun ettiği bürhan temanu, sani'in vahid ve müstakil olduğuna kafi bir delildir. Ve istiklaliyet, uluhiyetin zâtî bir hassası ve zarûrî bir lazımı olduğuna nurlu bir bürhandır. Ey arkadaş! Bahsinde bulunduğumuz ayetin evvelinde bulunan ubudu emri İbn Abbas'ın tefsirine nazaran insanları tevhide davet eden bir emirdir ve aynı zamanda bu ayet heyet-i mecmuası ile tevhide işaret eden pek latif ve güzel bir bürhanı tazammun etmiştir. Şöyle ki nev i beşer ile sair hayvanatın medar-ı maişetleri olan semeratın tevliidi için arz ile sema arasındaki muavenet ve münasebetleri ve asar alemin birbirine müşabehetleri ve etrafı alemin birbiriyle kucaklaşmaları ve birbirinin elini tutup ihtiyaçlarını temin etmeleri ve yekdiğerinin sualine cevap verip yardımına koşmaları ve tamamiyle bir nokta-i vahideye bakmaları ve bir nizam-ı vahidin mihveri üstünde hareket etmeleri gibi halleri habi olan böyle garip bir makine Sahip ve saninin bir olduğunu kat'i bir şahadetle ilan etmekle her bir şeyde saninin vahdetine delalet eden bir ayet ve bir alamet vardır manasında olan şu beyitle taninendaz oluyorlar. Vaki kulli şeyin lahu ayetun tedullu ala enhu vahidun. Ey arkadaş, Sani izzul celal vahid ve vacibül vücud olduğu gibi bütün sıfatı kemaliye ile de muttasıftır. Zira âlemde ve masnuatta bulunan kemalat tamamiyle saniin kemalinden tecelli eden gölgeden müktebestir. Öyleyse ise bulunan cemal, kemal, hüsün, umum kainatta bulunan umum cemallerden, kemallerden, hüsnlerden gayre mütenahi derecelerle yüksektir. Zira ihsan inam edenin servetinden doğar ve servetine delildir. İcad icad edenin vücuduna delalet eder. İcap mucibin vücubuna bürhandır. Verilen hüsn, verenin hüsnüne delildir. Ve keza sani zulcelal bütün nevakıstan pak ve münezzehtir. Çünkü noksaniyet maddiyatın mahiyetlerindeki istidadın kılletinden ileri gelir. Halbuki Cenabı Hak maddiyattan değildir. Ve keza sani kadimi ezeli kainatın ihtiva ettiği eşyanın cismiyet, cihetiyet, tagayyür Temekkün gibi istilzametikleri levazım ve evzaftan beri ve münezzehtir. Kur'an-ı Kerim şu iki hakikate Allah'a misil yapmayın manasında olan "Fela tec'alû endâden" ayetiyle işaret etmiştir.